Gazinoda konsomatris olarak çalışan bir kişinin çocuğuna bakıp bu bakım karşılığında da bir ücret almak acaba günah mıdır demişler? Bu gazinede, gazinoda çalışan insanın iki hali olabilir. A. Hiçbir geliri yoktur. Sadece ve sadece buradaki çalışmasından elde ettiği bir geliri vardır. Nedir hmm. o? İşte türkü söylüyor diyelim, saç çalıyor vesaire. Orada insanları eğlendiriyor. Bundan bir geliri vardır. Bu tür bir gelir, İslam dininde mal kabul edilmediği için, bu haram bir gelir olur. Haram bir gelir olur. Ve bu geliri alarak kazanç sağlamak, kişiye helal olmaz. Bakın, çocuğa bakmak demiyorum. bakın. Çocuğa bakmak ayrı bir şey. Bakım ücreti alarak gelir sağlamak, kazanç sağlamak İslam dininde ayrı bir şeydir. Biz kendimiz için helal rızık kaynakları varsa, alternatif çalışma alanlarımız varsa, kazancı yüzde yüz haram olan bir kişinin veya yüzde yüz haramla iştikal eden bir müessesenin içinde çalışarak, içinde çalışarak... Gelir elde edemeyiz, kazanç elde edemeyiz, nafaka elde edemeyiz. Bu haramdır. Bundan uzak durmamız gerekir. Ama diyelim ki bu şahsın gazinodan elde etmiş olduğu, şarkı söylemekten elde etmiş olduğu bu hanımefendinin hanımefendi çünkü oradaki elde etmiş olduğu kazancının dışında da kendisine has özel mülkiyeti var, kiragerler var, ticareti var vesaire. helal kazancı da var. İşte o durumda orada o çocuğa bakmak karşılığında elde edilen gelir, kazanç kişiye helal olur ama mekruh olmakla birlikte caizdir. Bunu kullanmasında herhangi bir sakınca olmaz. Peki mesela derik ya hocam evi var diye oradan da bir kira geliyor. Ama bu evi de bu çalıştığı işten biriktirdiği paralarla aldıysa mesela o zaman, o bir o zaman. olur mu? Şimdi bakın bizde mal yani bunu dediğimiz olay aslında, tabii. var. Tabii ki mal dediğimiz bir olay var. Eğer bir şey malsa onun getirdiği meşru dairede getirmiş olduğu kazançları da nedir? Helaldır. Bir hanımefendinin erkeklere şarkı söyleyip eğlendirmesi haramdır. Dolayısıyla onun karşılığında almış olduğu ücret de helal değildir. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurur ki: e "Eşrül kesb mahrul bagiye ve semanül kelbi ve kesbul hacame" Kazançların en şirretli olanı, en şer olanı mehrul bagi. Bir başkasını eğlendirmek veya efendim zina karşılığında ücret almak gibi elde edilen kazançlardır. Elde edilen kazançlar mehrul bagi. Zinanın karşılığında zina edip karşılığında ücret alan veya... Veya münker olan bir işi işte bir hanımefendinin erkeklere şarkı söyleyip ondan elde etmiş olduğu kazanç bu münker kazanca gelir. Bu nedir? Elde edilen kazanç meşru değildir, mal da değildir. Dolayısıyla siz onun hizmetinde çalışarak illa buna bir bakıcılık demeyin. Koruma da olabilir bu. Tabii. Tamam Bu koruma da olur. Onun hizmetinde çalışarak kazanç sağlamanız, gelir sağlamanız İslam dininde meşru kabul edilmez. Niye? Çünkü bu nedir? <gülüyor> Harama yardımcı olmaktır. Harama yardımcı olmaktı. Bu yasaklanmıştır. Ayrıca bir de وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغُ مَرُوا كِرَامًا Müslümanlar zûr, münkerin, yani dinen yasaklanmış işlerin yapıldığı yerde hazır olmazlar. O ortamda, öyle bir ortama geldiğinde de tesadüf ederlerse وَاِذَا مَرُوا بِاللَّغُ Gayet onurlu bir şekilde oradan geçip giderler, uzaklaşırlar diyor. O nedenle münkerden uzak durmamız, haramlardan uzak durmamız zaruri olduğu gibi bunları birebir işleyen insanların yanında, hizmetinde çalışmamamız da uygundur, zorunludur.